Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi al-aleymin. Salatü ve ve Allahın rızasını anlatıyorduk. Allah razı olur, razı eder, razı edilmesini emreder. Bazı insanların dünya hayatıyla razı olduğunu beyan ediyordu. Böylelerinin ahiretten, Allah'ın rızasından nasibi yoktur." buyuruyordu. Bu rıza ile ilgili üçüncü sohbetimizdir. İnşallah bundan sonra efale devam edeceğiz. Allah'ın rızası demek, her şey demektir. Bir insan için de razı olmak demek, her şey demektir. Eğer Allah bir insanı razı ederse, onun kazanamadığı bir şey olur mu? Kesinlikle hayır. Ama Allah onu razı etmezse, o herhangi bir nimeti kazanmış olur mu? Gene hayır. Eğer bir kul Allah kendisini razı etsin istiyorsa yapması gereken şey nedir? Rabbini kendinden razı etmek. Rabbinin rızası yolunda yürümek, koşmak. Bunun için çabasını, gayretini sarf etmek. Öyle ki onun çabası, gayreti ona Allah'ın rızasını kazandırsın. Hayat baştan sona böyledir. İman ederken de bu böyledir, biri iman ederken beni yaratan Rabbim benden razı olsun diye iman yoluna girer, rıza yoluna girer, sirat-i müstakime girer ve Rabbine yürür koşar. Ama eğer Rabbini tercih etmediyse başka şeylere razı olmuştur demektir bu. Onun için Allah dünya hayatına razı olanlar dedi. Bir günlük hayata razı olanlar dedi. Kaybedenler. Bunun içinde hiç kimse ben yapamam, edemem diyemez. Eğer yapamam, edemem derse Allah'tan alacağı cevap nedir? Kafirlere cehennemde yer mi yok? Öyle buyurdu. Rabbini tercih etmeyenlere, edemeyenlere, edemem diyenlere cehennemde yermiyor. Zaten bunu böyle söyleyenler gönlünün cehennem olduğuna şahit olmuştur. Şahittir buna. Ama Allah'tan razı olanlar gönlünün cennet olduğuna şahit olur. Rabbinden razı olmuş. Rabbini teslim olmuş. Rabbi her neyi söylemişse onu kabul etmiş. Rabbine boyun bükmüş. Rabbinin huzurunda rükudadır, secdededir. İşittik ve itaat ettik diyor. Rabbim benim için en güzelini isteyendir. Benim için hayır olanı yaratandır. Beni razı edecek olandır. Deyip iman etmiş. Rabbine güveniyor. Tevekkül ediyor. Öteki Rabine tevekkül etmiyor, güvenmiyor. Rahman ve Rahim oluşuna iman etmemiş. Vedud oluşuna, ilah oluşuna, Rab oluşuna iman etmemiş, güvenmiyor. Emin değildir, rahmet etmez. Rabbini Rahman ve Rahim olarak değil, zalim olarak anlamış, diliyle bunu söylemiyor. Ama gönül hali, fiili, işi onu ortaya koyar. İnsan bunun şahididir. Eğer beğenseydi, kabul etseydi, Rabbinin rahmanlığını, ilahlığını, rablığını, vedudluğunu, kerimliğini, vehablığını kabul etseydi ne yapardı? Boyun bükerdi, teslim olurdu, mazeret üretiyor kendine, ben razı olamıyorum diyor, ben yapamıyorum. Ben beceremiyorum diyor. Benim gücüm bu kadardır diyor. Allah bana bunu vermemiş. Bu gücü vermemiş diyor. Sana neyin gücünü vermemiş? Sana sadece boyun büyük diyor. Sana sadece itiraz etme bana güven demiş. Hangi gücü vermemiş sana? Nasıl yapamam edemem diyorsun, diyebiliyorsun. Sana bir şey yap demiyor ki. Sana bir şey yapma diyor. Rabbine karşı edepli ol diyor. Ciddi ol diyor. Samimi ol diyor. Rabbine güven diyor. Rabbine güvenmiyorsun, kendine güveniyorsun. Bir de ben yapamam diyorsun. Bak ne yapıyorsun da? Kul olmayı kabul etmiyor, ilah olmaya çalışıyorsun. Hem de Rabbine karşı. Ben daha iyi biliyorum diyorsun. Allahu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Size Allah'tan bir nur gelmiştir. Apaçık bir nur, size Allah'ın kitabı geldi. Allah kendi rızasına uyanları bununla, kurtuluş yollarına, saadet yollarına ulaştırır. Kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları hidayete sirat Müstakim'e hidayet eder, sirat Müstakim'de yürütür. Rızasına uyanları, rızasını isteyenleri, rızasını dert edinenleri ne yapıyormuş? Karanlıklardan nura çıkarıyormuş. Karanlıklardan nura çıkarmak demek, vehimden, zandan, şeytanın verdiği vesveseden onları kurtarır, Nur göndermiş, kitap göndermiş. Kitabı tabi ettirir. Vahyine tabi ettirir. Çünkü o Allah'ın rızasını tercih etmiş. Allah'ın rızasına uymak istiyor. Yani Rabbi neden razıysa onu istiyor. Onun rızasını kazanmak istiyor. Dolayısıyla onun rızası neredeyse ona tabi olur. Ona uyar. Uyar, Karanlıklardan nura çıkarır Allah onu, sirat-ı müstakime, dost doğru yola hidayet eder. Onu kendi nefsinin karanlılığından, şeytanın verdiği vesvesenin karanlılığından onu kurtarır. Herkes kendine bakmalıdır. Allah'ın indirdiği nura tabi olmuş mu? Allah ile beraber olmuş mu? Her konuda Rabbim ne der, diyor mu? Her konuda ben Rabbimin rızasını istiyorum diyor mu? Bunun için çabasını, gayretini sarf edip gerekeni yapıyor mu? Herkes kendisinden sorumludur. Şunlar şöyle yapıyor, bunlar böyle yapıyor demek, bunlarla uğraşmak, bunları zikretmek hiç kimseye bir fayda vermez. Sadece onu Allah'tan, Allah'ı zikirden, Allah yolunda yürümekten arı koyar. Allah cennete koşsun dedi. Bana koşsun dedi. Firar edin dedi. Allah'a firar edin hepiniz. Genişliği yerle gök kadar olan cennete koşun dedi. Koşuyor muyuz? Beni zikredin dedi. Beni tesbih edin dedi. Bana hamd edin dedi. Birilerini tesbih edip hamd etmekle bir şey kazanamayız. Birilerini kötülemekle, yermekle bir şey kazanamayız. Allah sen ne yapıyorsun ona bak dedi. Sen kendine bak. Kendimize bakıyoruz. Allah'ın indirmiş olduğu bir nura tabi oluyor muyuz? Karanlıklardan kurtulup Allah'ın nurunun içine giriyor muyuz? Gönlümüz Allah'ın nuruyla doluyor mu? Ona bakacağız. Allah'ın rızasına tabi oluyor muyuz? O'nun rızasını kazanmak için çaba gayret sarf ediyor muyuz? O'na bakacağız. Bakan Rabbini görür, kendini görür, hayatı görür, nasıl kazanacağını, nasıl kaybedeceğini görür. Ama bakmayan bunu göremez. Bununla beraber bir kul iman etmişse, Rabbim Allah'tır demişse, o Rabbinden başka tarafa dönüp bakmaz. Kendine başka... İşler çıkarmaz. Başka şeylerle meşgul olmaz. Çünkü onun ona yetecek kadar derdi vardır. Meşguliyeti vardır. işi vardır. allah et Teşekkür'e öyle buyuruyordu. O gün, kıyamet günü, herkesin kendisine yetecek kadar derdi, meşguliyeti vardır. Hiç kimse kimseye dönüp bakamaz. O gün bugündür. Eğer biz o günü bugüne taşımazsak unuturuz. Ahireti unuttuk, hesabı unuttuk, Rabbimizi unuttuk, kendimizi unuttuk. Dolayısıyla burada da ne yapacağımızı, nasıl yaşayacağımızı, nasıl konuşacağımızı, nasıl düşüneceğimizi unuttuk demektir. Ne yapmamız lazım? Uyanmamız lazım. Uykudayız. Gaflet bu zaten. Gaflet Rabbini unutmaktır. Ahireti unutmaktır. İmtihanı unutmaktır. Gaflet, gaflet uykusu. Uyuyoruz demektir bu. Uyanmamız gerekir. Uyanıp Rabbimize koşmamız gerekir. Uyanıp kendimize gelmemiz gerekir. Kendimize gelmek demek, Rabbimizle olmak demektir. Gaflet demek, Rabbimizi unutmaktır. Şeytanla beraber olmak demektir. Kıyamet günü Allah buyuruyor. Bugün bu doğru olanlara, sadık olanlara sadık olduklarından dolayı, doğru söylediklerinden dolayı, doğru yaptıklarından dolayı fayda gördükleri gündür sadakatlerinin karşılığını gördükleri gündür. Evet, kıyamet günü. Onlar için içinde ebedi kalacakları, atlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte büyük saadet, büyük kurtuluş, büyük nimet budur dedi Allah. Allah razı oluyormuş, onlar da Allah'tan razıymış. İkisi karşılıklıdır. Onlar sadık oldukları için, Allah'a karşı sadakatlarını sadakatlerini ispatladıkları için, Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Kul Allah'tan nasıl razı oluyor? Eğer Rabbini bildiyse, tanrıdıyse, Marifetullah'a sahip olduysa, Rabbinin her işinin kendisi için rahmet olduğunu, hayır olduğunu, güzellik olduğunu, nimet olduğunu, cennet olduğunu anladıysa, Allah ona neyi buyurmuşsa, neyi söylemişse, neyi istemişse, bununla beraber kendisine neyi takdir etmişse, nasıl bir muamelede bulunuyorsa, bunu hayır olarak gördüyse, anladıysa, Rabbini anlamış. Şer olarak gördüyse tanımadı Rabbini. Anlamamış onu. Kendine göre bakıyor. Herkes bütün hayati boyunca kendi eliyle yaptıkları hariç. O kendi eliyle yaptıklarının karşılığını ceza olarak alır. Allah yine onu temizliyor ondan. Yaptığı o yanlıştan dolayı onu temizliyor. O başka bir hayır. Ama imtihan olarak Hangi imtihana tabi tuttuysa, o olmazsa olmaz olandır. O olacak, olması gerekir. Yoksa kazanamaz, yoksa ebediyen kaybeder. Rabbini kaybeder, kendini kaybeder. Onun için Allah'ın ikramına karşılık isyan etmek, itiraz etmek, hiçbir müminin, hiçbir akıl sahibinin işi değildir, kari değildir. Yani Allah'tan razı olmamak, Eğer bir durumda, bir konuda razı olmadıksa nefsimize sormamız gerekir. Yoksa sen Allah'tan daha mı iyi biliyorsun? Yoksa Allah'ın sana zulmettiğini mi zannediyorsun? Allah böyle takdir etmiş, böyle hükmetmiş. Yoksa sen onun takdirini, hükmünü kabul etmeyip kendi hükmünü Allah'ın hükmünden üstün mü görüyorsun? Daha mı iyi görüyorsun? Eğer iyi görmüyorsan bu sene ne halındır. Neden itiraz ediyorsun? Neden feryat ediyorsun? Demek lazım. Allah kimlerden razı oluyormuş? Kimler Allah'tan razıymış? Sadık olanlar. Allah'a verdiği sözü yerine getirenler. Kahrü bela şehidna. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Biz buna şahidiz diyenler şehadet edip şehadetini sadakatiyle ispatlamış olanlar. Onlar Allah'tan razı, Allah onlardan razidir. Onlar Allah'a Rabbim diyor, Allah da onlara "Abdim" diyor, Kurum diyor. Ötekileri Rabbim diyemiyor, dolayısıyla Allah'a kul olamıyor, "Abdim" deme hitabını hak etmiyor. Ayet devam ediyor. Gökte, yerde, ikisi arasında her ne varsa hepsinin mülkü Allah'a aittir. Allah her şeye gücü yetendir. Nasıl dilerse öyle muamele eder Eğer bir imtihana tabi tutmuşsa, sana kazanma imkanı vermişse o kazanasın diyedir. Sana olan rahmetinden dolayıdır. Yoksa o imtihana tabi tutmayabilirdi. Ama ne buyurdu? Söz benden çıkmıştır. İmtihana tabi tutacağım. Ayetin devamında, Yoksa siz, içinizden Allah yolunda cihad edenleri, Çabasını, gayretini sarf edenleri, Açığa çıkarmadan, ortaya çıkarmadan, sizi size göstermeden, buna beraber Allah ve Resulü'nden başka dost edinmeyenleri ortaya çıkarmadan, bakalım kime dostluk yapıyorsunuz, dostluğunuz Allah ve Resulü nedir, yoksa başkalarına mıdır? Ortaya çıkarmadan, sizi öyle bırakacağımızı mı sandınız? Siz öyle söylediniz, biz de sizi tamam seni öyle kabul ediyorum diyeceğimizi mi sandınız? andolsun olsun ki Allah yolunda cihad edenleri, Allah ve Resulüne dostluk gösterenleri, Allah ve Resulünden başkasına dostluk göstermeyenleri ortaya çıkaracağız. İşte cennete, nimete, Allah'ın rızasına layık olanlar bunlardır. Allah yapmakta olduklarınızdan haberdar olandır. Kim ne yapıyor? Allah bundan haberdar. Kendinizi temizce çıkaramazsınız yani. Allah'a şirk koşanların kendi küfürlerine bizzat kendileri şahitken onlar şahittir. Kendi küfürlerine kendileri şahittir. Bununla beraber Onların amelleri boşa gitmiştir. Aslında şahittir. Aslında biliyor. Dilinin söylemesiyle bir şey değişmiyor. Ve bunlar ebedi olarak cehennemde ateşte karacak olanlardır. Bunlar Allah'ın mescitlerini onarmaya layık değildirler. İmar etmeye layık değildirler. Kendi küfürlerine şahit olanlar. Allah'ın mescitlerini ancak sadece Allah'a, ahirete iman eden, namazı ikame eden, sekati veren, Allah'tan başkasından korkmayanlar imar edebilir. İşte hidayete erenlerden olanlar bunlardır. Niye böyle söylüyor? Bana ibadet edilen yerlere karışmayın. Mümin kullarım yapsın. Bazen söylüyoruz, işi aşkla, muhabbetle yapmıyorsanız yapmayın diyorum ya, öyle. İman etmemişseniz böyle şeylerle uğraşmayın dedi. İman edenler yapsın onu. İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla, cihan, cihad edenler, işte onların Allah katında büyük dereceleri vardır. Saadete edenler de onlardır. Rableri katında onlar için bir rahmet vardır. Bir de Allah'ın rızası vardır. Ebedi olarak nimet içinde cennette olanlar bunlardır. Allah bunları ebedi nimetle, rızasıyla, cennetiyle müjdeler buyurdu. Malları Allah yolunda hicret edenler, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler. Onun için kimse benim elimden bir şey gelmez, diyemez. Malıyla, canıyla çabasını, gayretini sarf edecek. İftar dağıtıyoruz hep beraber. Yaklaşık elli kardeşimiz. Ne yapıyoruz? Malımızla, canımızla cihad ediyoruz. Allah'ın rızasını kazanmak için cehd ediyoruz. Cihad, cehd, çaba gayret sarf etmek demektir. Cehd ediyoruz. Bu bir imkan. Allah imkan veriyor. Buyur kurum yap. Hadi canınla, vaktinle, zamanınla, bedeninle cihadi yap. Yoksa bekliyoruz cihadi, savaş olsun. Savaş cihattır. Yanlış. Savaş mukataledir. Cihad, cehd her andadır. Her nefeste çaba gayret sarf etmektir. Her nefeste. Onlar ce cennette ebedi olarak kalırlar ama bununla beraber asıl büyük mükafat, asıl büyük karşılık Allah katındadır dedi. O'na nasıl bir karşılık vereceğimi hiç kimse anlayamaz dedi. Cennetin dışında bir de Allah katında O'na büyük mükafat, büyük karşılık vardır dedi. Allah'ın rızasını anlamaya çalışıyoruz. Allah kimlerden razıdır, nasıl razı olur? Bunu anlamadan rızasını kazanmaya çalışmak mümkün olmaz. Onun için söylüyoruz. Allah her şeyi beyan etmiştir. En ince ayrıntısına kadar söylemiştir. Ey iman edenler! Eğer babalarınız, kardeşleriniz, İmana karşılık küfrü seviyor tercih ediyorlarsa onları veli edinmeyin, onları dost edinmeyin. Sizden kim onları veli edinirse işte onlar zalimlerdir, kendine zulmedenlerdir. Allah cehennemi kafirlerle zalimler için hazırladı. Bu gönlün fiilidir. Dost edinemezsin. Eğer müminlere değil de, Allah'a, Resulüne de de kafire dostluk besliyorsa, sevgi besliyorsa, bu durumda onları veli edinmeyin, dost edinmeyin. Gereken insanca muamele yapmak başka bir şeydir. İnsanca muameleyi yapıyoruz. Zulme etmiyoruz. Haksızlık etmiyoruz. Ama veli, dost edinemezsin. Çünkü Allah öyle buyurmuştu. Sizin dostunuz, veliniz Allah'tır, Resulü'dür, müminlerdir. Başkasını dost edinemezsin. Edinirse ne olur? Edinirse onlardan olur. Allah onu onlardan kabul eder. İstediği kadar ben başka yerdeyim desin, o onlardan olmuş olur. Gönlü onlarla beraberdir çünkü. De ki, ayet devam ediyor, de ki eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, ticaretiniz, Bununla beraber sevdiğiniz evler, razı olduğunuz evler. Sizin için eğer Allah'tan, O'nun Resulünden ve O'nun yolunda cihad etmekten daha sevgili ise Allah'ın emrini bekleyin, belanızı bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hiçbir şey dışarıda bırakmadı. Ananız, babanız, kardeşleriniz, eşleriniz, çocuklarınız, eviniz, ticaretiniz hiçbir şey dışarıda bırakmadı. Aşiretiniz, ırkınız bir şey dışarıda bırakmadı. Eğer sizin için Allah'tan, Resulünden ve onun yolunda cihad etmekten daha sevgiliyse belanı bekle dedi. Gazabım geliyor dedi. Sen fasık olmuşsun Allah fasıkları hidayete erdirmez dedi. Biri ben, bir mü'min ben, Allah'ı her şeyden çok, hepsinden çok seviyorum diyebilir. Resulünü de hepsinden çok seviyorum diyebilir ama bir de Allah yolunda cihad etmek. Hepsinden sevgili olması gerekir. Yoksa, yoksa fasık oluyorsun. Yoksa hidayeti kaybetmişsin. Allah seni hidayete erdirmez çünkü sen iman etmiyorsun. Cihad ediyor muyuz? Allah'ın rızasını kazanmak için cihad ediyor muyuz? Yoksa bunlara razı oluyor muyuz? Dünya hayatına, anamıza, babamıza, evladımıza, eşimize, ticaretimize, evimize razı oluyor muyuz? Yoksa bu bana yetmez. Benim Rabbimin rızasını kazanmam için cihad etmem lazım deyip yola çıkıyor muyuz? Koşuyor muyuz? Koşturuyor muyuz? Bu cihadi yapmak için çaba gayret sarf ediyor muyuz? Etmiyorsak Allah belanı bekle dedi. Senin işin bitmiş dedi. Sen fasıksın dedi. Sen yalancısın dedi. Kardeşlerimizle beraber yaptığımız her çalışma Allah yolunda cihattır. Cihad. Onun rızasını kazanmak için cehd etmektir. Boşuna yük yüklemiyoruz. Boşuna sıkıntı vermiyoruz. Cihad etsin, Rabbinin rızasını kazansın diyedir. Rızasına layık olsun diyedir. Eğer yok benim işim gücüm var, tabii. Var tabii işin gücün, yok diyen mi var? Sen dünyayı tercih edersen işin çok. Ama ben Allah'ı, Allah'a davet edilir, Allah'ı tercih edin diyorum. Onun rızasını tercih edin diyorum. O'nun yolunda cihad etmek sizin için her şeyden sevgili olsun diyorum. Yani bütün gününü O'na mı harca diyorum, hayır. Yarım saatini harca, bir saatin cihad için olsun. Ya Rabbi senin için, senin yolunda cihad etmeyi her şeyden çok seviyorum. Demiş olalım. Bunu söyleyip sadıklardan olalım, Yarancı olmayalım. Seviyorum ama bir şey yapmıyorum. Allah da senin için bir şey yapmaz. Sen buna şahitsin. Herkes buna şahittir. Dünya bir adımlık mesafede, ahirete yakındır. Kıyamet yerine yakındır. Bir adım. Bir adım atarsın, ahirettesin. Allah'ın huzurundasın. Kıyamet yerindesin. Bir adım. Uzak değildir. İman etmişsek, ya huzura giderken Rabbinin rızasını kazanmışsın, ya da nefsini razı etmeye çalışmışsın. Ben demeye çalışmışsın. Razı etmen gereken başkaları var, onları razı etmeye çalışmışsın. Ne burdait kelimede o gün geldiğinde kıyamet günü aralarındaki bağlar kopmuştur. Kişi anasından, babasından, evladından, eşinden Kaçar. En samimi, en sıcak dostlar bile düşman olmuştur birbirlerine. Çünkü aradaki bağlar kesilmiş. Aradaki bağlar dünyevi, zahiri bağlardı. Mütakiler hariç. Allah için birbirini sevenler, Allah'a birbirini davet edenler, Allah yolunda birbirine yardım edenler hariç dedi. Onlar müstesna. Evet, bakacağız. Kimin, kimlerin rızasını kazanmaya çalışıyoruz? Yarın bütün bağların koptuğu, bir dostluğun, bir yakınlığın, bir akrabalığın kalmadığı insanları mı razı etmeye çalışıyoruz? Onların rızasını mı Allah'ın rızasına tercih ediyoruz? Bakacağız, bakmamız gerekir. Gerektiğinde Allah yolunda gözünü kırpmadan canını vermen lazım diyor Allah. O söylüyor. marını veremeyen, vaktini, zamanını, bir saatini ver veremeyen canını verebilir mi? Yalan söylüyor. Veririm yalan söylüyor. Ey iman edenler! Size ne oldu ki size Allah yolunda savaş için hazırlanın dendiği zaman yerinizde ağırlaşıp kaldınız. Yoksa siz ahiretten vazgeçip Dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama ahirete göre dünya küçücük bir şeydir. Nasıl ahireti bırakıp dünyaya razı oluyorsun? Mümin cennetten aşağısına razı olmaz. Eğer siz Allah yolunda savaşmazsanız, Allah size acıklı bir azapla sizi azaplandıracak, yerinize de başka bir topluluğu getirip değiştirecek. Allah her şeye gücü yetendir. Yani Allah seni kuli olarak kabul etmedi, tabiri caizse seni gözden çıkardı demektir. Sen Rabbini kaybettin demektir. Ey Allah'a iman edin. Onun resulüyle beraber cihada çıkın. Bununla ilgili bir sure indirildiği zaman onlardan bir kısmı servet sahibi olanlar senden izin isteyip bizi bırak oturanlarla beraber oturalım derler. Onlar savaştan, cihattan geri kalanlarla beraber oturmayı tercih ettiler. Onların kalpleri mühürlenmiştir. Bundan dolayı anlayıp kavrayamazlar. Allah onların kalplerini mühürledi. Niye? Allah'ın Resulü ile beraber ölüme gitmedikleri için. Hep söylüyoruz cennet pahalı Allah'ın rızası çok pahalı ebedi bir hayat ne yana dönersen dön yığında nimet bitmez tükenmez bir saltanat hepsinin üzerinde bir de Allah'ın rızası var cemali var selami var dostluğu var nasıl ucuz olsun üç kuruşa almaya çalışıyor biraz böyle ibadet yapayım gideceğim gidermez. Allah'ın vaadi var. Hiç kimse için Allah vaadini, adetini değiştirmez. Allah cenneti satıyor. Ne karşılığında? Mallarınız ve canlarınız karşılığında dedi. Yoksa yoksa cennet yok. Allah'ın Resulü Kendisiyle beraber olan müminler de beraber mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır, saadete erenler onlardır. Allah noktayı koyuyor. Evet, Allah'ın resulüyle beraber mallarıyla, canlarıyla evet, cihad edenler, bütün hayırlar onlarındır, saadete erenler onlardır. Gerisi, gerisi kaybetti. Gerisi hayal kuruyor kendini. Allah onlar için ebedi kalacakları atlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük saadetler, büyük mutluluklar onlarındır. İşte asıl mutluluk budur. Saadet budur." buyurdu. Öne geçen muhacirler ve ensar. Bir de onlara onların peşinden gelen, daha sonra gelen güzellikle onlara tabi olanlar. Allah onlardan razı olmuştur. Muhacirlerden razı olmuştur. Ensar'dan razı olmuştur. Bir de güzellikle onlara tabi olanlardan Allah razı olmuştur. Ya muhacir gibidir ya ensardır. Ya Allah yolunda hicret etmiştir, ediyor. İslam'ı yaşamak için, dinini yaşamak için, kulluğu yaşamak için, ebedi hayatını kazanmak için ya da onları karşılıyor. Onlara yardım ediyor. O tabi olanlar, onlar gibi yapanlar da onlar gibidir. Hem muhacirden hem ensardan bir de güzellikle güzelce onlara tabi olanlar olanlardan Allah razı olmuştur. Allah'ın rızası böyle kazanılıyormuş. Bununla beraber onlar da Allah'tan razı olmuştur. Allah'ın rızasını istemişler, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Onlar onlar için ebediyen içinde kalacakları cennetler vardır altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte saadet budur. Kazanmak isteyenler ya muhacir olacak ya ensar ya muhacirlere tabi olacak güzellikle en güzel şekilde ya ensara ya yardım edilen olacak ya yardım eden. Böyle olunca ne olur? Allah onlardan razı olur. Onlar da Allah'tan razı olur. Allah'tan razıdır ki itiraz etmiyor. Ben kulum diyor. Rabbim neyi emretmişse, nasıl emretmişse ben öyle yaparım demiş. Nerede kulluğumu yapabiliyorsam oraya giderim demiş. Bununla beraber aynı şekilde müminler, muhacirleri Evlerini, yurtlarını, batlarını terk ederken, ölümden kaçarken, zulümden kaçarken gelenlere karşı nasıl davranır? Ensar olur onlara. Binlerce, milyonlarca insan Türkiye'ye geldi. Türkiye geldi. Daha önce de Irak'tan gelmişlerdi, Afganistan'dan gelmişlerdi, şimdi Suriye'den geliyorlar. Her yerden gelebilir. Nereden geldiği önemli değil. Onları evet, muhacir kardeşlerimiz olarak görüp, ben nasıl ensar olurum derdinde olmamız gerekir. Yoksa bakıyorsun şeytan bir şey üretiyor, işte dileniyorlar. Dilenmek öyle kolaydır, sen git dilen bakayım. Kolay mı dilenmek öyle? Evni barkını bırakacaksın, sonra gelip dileneceksin, öyle kolaydır, öyle mi? Onu keyfi olarak yapıyor. Sen git dilen bakayım nasıl dileniyorsun? Allah, yetimi ezme, el, el açıp isteyeni azarlama demedi mi? Bak gönlünde onu azarlıyorsun. Sen şeytana uydun ya. Nereye gidiyorsun? Sen kime uyuyorsun? Senin Rabbin kimdir? Sen niye kendine bakmıyorsun? Kazarmak için çabani gayretini sarf etmiyor, ensar olmaya çalışmıyorsun. Yapamıyorsan bari şeytanın safında durup müminlerin gönlünü bulandırma. Böyle konuşma. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Ya hayır söyleyin ya susun. Hayır söyleyemiyorsan bari sus. Bari çeneni kapat. Bari susup kendini ateşe atma. Muhakkak ki Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Yani malını canını Allah yolunda Allah'a Evet. satmıştır. Neyin karşılığında? Cennet karşılığında. Cennette Allah'ın rızası vardır. Allah'ın cemali vardır. Ebedi bir hayattır. Kulun istediği her şey vardır. Allah cenneti böyle tarif etti. Nasıl alıyor? Kul nasıl malını canını Allah'a satıyor? Onlar Allah yolunda savaşırlar. Öldürürler. Ölürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da onun üzerine gerçek olan bir hak, vaad'dır. Allah böyle vaad etmiş. Sadece müminlere bunu söylemiyor. Tevrat'ta da, İncil'de de, Yahudilere de, Hristiyanlara da böyle vaadde bulunmuş. Ya marını canını Allah'a satıyor, cenneti alıyorsun ya da kaybediyorsun, alamıyorsun. Bunun için canlı kurban ediyor gerektiğinde evet savaşa gidiyor hem ölüyor öldürüyorsun. Allah'tan ahdine daha çok vefa gösteren kim olabilir? Allah vaade bulunmuş. Eğer bu böyleyse bunu anladınızsa o zaman Allah ile yaptığınız alışverişten dolayı sevinin birbirinizi müjdeleyin. İşte büyük evet. saadet budur. Büyük kurtuluş budur. Bununla beraber ayet devam ediyor. Allah yolunda malını canını Allah'a satanlar evet. Başka nasıl halleri vardır? tevbe evet, edenler, ibadet edenler, hamd edenler. Buna beraber seyahat edenler. Yani Allah yolunda çabasını, gayretini sarf edip yürüyenler. ruku edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten men edenler. Buna beraber Allah'ın sınırlarını koruyanlar. Bütün müminleri müjdede. Onlar sadece... Savaşa gidip ölüp öldürmüyor. Malını sadece feda etmiyor. Evet. Bir de ne yapıyorlarmış? Tevbe ediyor, istiğfar ediyor, ibadet ediyor, hamd ediyor. Allah yolunda yürüyor, seyahat ediyor, rükû ediyor, secde ediyor, iyiliği emrediyor, kötülükten men ediyor. Allah'ın sınırlarını koruyor. İşte bu müminleri müjdele. Allah'ın rızasına layık olmuşlardır. Cennete layık olmuşlardır. Allah'a kul cool olmuş, olmuşlardır. Kul cool olmak kolay değilmiş. Cenneti kazanmak, Allah'ın rızasını kazanmak kolay değilmiş. Ufacık bir şeyler yapıp kazandığını izlan etmek büyük yanlış. Ramazan ayı aynı zamanda Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği aydır. Allah kullarına rızasını kazanma imkanı veriyor. Bütün mesele iki kelimeden ibarettir. Ben senin kulunum demekten ibarettir. Ben senin kulunum demeyenler, ben ilahım diyenlerdir. Net çizgiyle çiziyorum ki anlaşılsın. Yarın kıyamet günü Rabbim bana neden söylemedin demesin. Kul karşımda ben anlamadım demezsin. Bu soruyu bana sorulması yanlıştır. Benim halim nedir diye sorulması yanlıştır. Ben mümin miyim değil miyim denmesi yanlıştır. Genel olarak söylüyorum. Herkesin ölçüsü kendi gönlündedir. Herkes kendini biliyor. Allah ne buyurdu? Onlar kendi kendilerinin şahitleridir. Herkes kendini şahididir. Yani bir de bir başkasına sormaya gerek var mı? Yok. Onun... Onu sen biliyorsun, onu Allah biliyor. Allah'ın bildiğini biliyorsun. Onun için kendimize mazeret aramıyoruz. Bakacağız, gerçekten iman etmiş miyiz? Gerçekten, ya Rabbi, ben senin abdünüm. kene abdû ve yyâkene istâîn diyor muyuz? Gerçekten, la ilahe illallah diyor muyuz? Benim ilahım Allah'tır, mabudum Allah'tır. Rabbim Allah'tır. Rahman ve Rahim olan... Benim Rabbimdir. Diyor muyuz? Yoksa ben kendim için ya da ailem için, çocuklarım için ya da akrabalarım için her neyse ben daha Rahman ve Rahim, daha iyi biliyorum diyor diyoruz. Allah'a avd olmak yerine, kul olmak yerine rızasını kazanmak için evet, çabamızı, gayretimizi sarf edip malımızla, canımızla onun yolunda cihad etmek için çaba gayret sarf etmemiz gerekirken yoksa nefsimizin rızasını kazanmak için mi malımızı harcıyor, canımızı ortaya koyuyoruz. Çabamızı, gayretimizi sarf ediyoruz. Bakacağız, gönlümüze bakacağız. Çok net görünüyor yani. Bu görünmeyen bir şey değildir Söyledim geçen gün, bir kelimeyle imanını kaybediyoruz. Tek kelimeyle. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Akhir zamanda evet ümmetim sabah imanlı kalkacak, akşam imansız yatacak. Ya da akşam imanlıdır, sabah çıktığında imanını kaybetmiş olacak. Nasıl kaybediyor iman? Öyle kolay kaybedilecek bir şey midir? Evet. Tek bir kelime, tek bir fikir, tek bir düşünce insana imanını kaybettirir. Ya Allah'tan yana tavrını koyarsın, Rabbim Allah'tır diyorsun dersin, benim velim Allah'tır, Resulüdür, müminlerdir dersin, ya da, ya da imanı kaybediyorsun. Bir anda bir fikir, fikrini değiştiriyorsun, imanı kaybediyorsun onunla beraber. Fikrini değiştirince ne fayda verdin birilerine? Hangi adaleti sağladın? Hangi zulmü ortadan kaldırdın? Kime hangi iyilikte bulundun? Ben söyleyeyim. Şeytani sevindirdin, Rabbini gazaplandırdın. Ve sen kaybettin. Hepsi bu. Başka bir şey var mıydı? Hiç kimseye ait hiçbir şey yoktur. Hepimiz burada Allah'ın misafirleriyiz. Allah malca, mevkice, kimin kiminden üstün kılıyor ki, Hepsi birbirine imtihana tabi tutulsun, hepsi kazansın diyedir. Adam da kazanıyor, veren de kazanıyor. Allah gönüllerini birbirine birleştiriyor, sevdiriyor. Bununla beraber Allah'ın rızasını sevgisini kazanıyor. Allah al dememiş, dikkat edelim, bak hep ver diyor. Malını ver diyor, canını ver diyor, vaktini, zamanını ver diyor, hayatını ver diyor. İlmini ver diyor, marifetini ver diyor, sevgini ver diyor, ver diyor. Ver, alışverişi benimle yap. Benim için ver, benim rızam için ver, alışverişi benimle yap. Yoksa ne buyuruyor? Allah ganidir, alemlerden ganidir. Allah sana ihtiyacı yok. Sana vermek için. Sana verdiriyor. Ver diyor sana. O sana vermiş. Her neyi vermişse onu istiyor. Ver, karşılığında rızamı al, yakınlığımı al, dostluğumu al, ebedi cenneti al. Ver, bana olan imanını ispatla, beni sevdiğini ispatla, benim rızamı her şeye, nefsine tercih ettiğini ispatla, ortaya koy. Çabanı, gayretini sarf et, hayatını ver diyor. Vaktini, zamanını, hayatını ver diyor, vereceksin diyor. Ya vereceksin ya da hayatını nefsin yolunda harcayacaksın. Onun rızasını kazanma yolunda harcayacaksın. Başka bir şey var mıydı? Hazreti Adem'den beri sayısını Allah'ın bileceği kadar insan geldi. Hiç kimseye ait burada bir şey kaldı mı? Yok. Hepsi geldi Allah'ın kendine verdiği oyuncaklarla oynadılar gittiler. Mesela o oyuncakları doğru kullanmaktır. Hepsi fanidir. Alışveriş yapacaksın. Allah ile alışveriş yapman gerekir. Bakıyorsun sarılmış dünyaya, sarılmış nefsine, sarılmış arzularına, isteklerine, sarılmış benliğine, kibrine kendini bir şey zannediyor. Yani sen yarın toprağın altında olacaksın da. Neyin var senin? Senin neyin var? Nasıl kibirleniyorsun onunla? Kime karşı kibirleniyorsun? Allah'a karşı mı? Neden? Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez dedi. Taşıyamazsın. Benliği taşıyamazsın. Ben diyemezsin. Bence diyemezsin. Bana göre diyemezsin. Yoksa imanını kaybedersin. Zerre kadar senin kalbinde kalacak olsa cennete giremezsin. Temizlenmesi lazım. Sen temizlemezsen... Yaptığın iyiliklerden, güzelliklerden, imanından dolayı Allah seni temizler. Nasıl temizler? Seni rezil rüsvah eder. Seni perişan eder, boynunu bükersin. Ben hiçbir şey değilim dersin. Benim hiçbir gücüm yok dersin. Benim hiçbir fikrim yok dersin. Teslim oldum ya Rabbi dersin. Niye böyle rezil olmayı göz alıyorsun? Bu yapacak sana? Rahmeti senin için tecelli ettiği için bunu sana yapacak. Niye kendi iradenle, iyilikle, güzellikle, aşkla, muhabbetle Rabbine teslim olmuyorsun? Kul olduğunu kabul edip başını secdeye koymuyorsun. Benim hiçbir şeyim yok, hepsi senindir, ben sana teslim oldum demiyorsun, diyemiyorsun. Neden nefsin sana bunu söyletmiyor, mani oluyor, şeytan sana mani oluyor? Delikanlı gibi dik durup ben Allah'ın kuluyum diyemiyor musun? Dememiz gerekir. Yok şu şöyle söyledi, bu böyle yaptık, şunlar ne olacak? Sen ne yapıyorsun? Allah seni kendine davet ediyor, seni kendisi için yaratmış. Sen nereye gidiyorsun? Sen neyle meşgulsun? Sen neyi zikrediyorsun? Kimi zikrediyorsun? Evet, kendimize gelmemiz gerekir. Kendimize geleceğiz. Bu Ramazan'da gideceksin. Gitmemiz gerekir. Bu son. Bu son şansımız. Tam bir senedir söylüyorum geçen Ramazan'dan beri. İnşallah Ramazan'da Rabbimizin rızasını kazanacağız diyorum. Huzura çıkacağız. Huzura. Huzura çıkarken elbette ki temizlenmiş olmamız gerekir ben demekten kurtulmamış, kurtulmuş olmamız gerekir. Başka rızaları de, nefsimizin rızasını de, şeytanın rızasını de, Allah'ın rızasını istemiş olmamız gerekir. Her şeye tercih etmemiş olmamız gerekir. Evet, huzura hazırlanalım inşallah. İlk yapmamız gereken şey tevbe etmektir, istiğfar etmektir, Rabbimize sığınmaktır. Nefsimizden, benliğimizden, kibrimizden, şirkimizden, küfrümüzden, rüyamızdan, nefsimize uyduğumuzdan dolayı, şeytanın peşinden gittiğimizden dolayı, Rabbim Allah'tır diyemeyiz. Allah. Tevbe etmemiz lazım, istiğfar etmemiz lazım. Sadece zahiri olarak başımızı secdeye koymuyoruz. Gönlümüzü secdeye koymamız lazım. Rabbim ne dediyse O diyoruz. Sonra bakıyoruz dünyayı büyütmüş gözünde. Artık sırtlanmış. Dünyayı sırtına almış. Nereye gidiyorsun? Dünyayı bir yere götüremezsin. Bulanmış. Bulanmış. Çamurun içine bir tek gözleri bile dışarıda kalmış seyrediyor diyor. Çambura batmış. Ayıp denen bir şey var. Yakışıyor mu bu meleklerin secde ettiği Hazreti insana? Bu müydür? İnsan bu muydu? Allah seni kendisi için yaratmış. Abdolasın diye. Onun için çaba gayret sarf edersin diye. Koşasın diye. Rabbim Allah'tır diyesin diye. Kaç tane delikanlı görebiliyoruz öyle Rabbim Allah'tır diye? Söylediyse o sahabe gibidir, muhacir gibidir, ensar gibidir. Onlara güzellikle tabi olmuştur. O Allah'tan razı olmuş, Allah da ondan razı olmuştur demektir bu. La ilahe illallah deyip yola devam ediyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur. Benim ilahım Allah'tır. Rabbim Allah'tır. Malikim, sahibim Allah'tır. Hidayeti bana veren Allah'tır. Yolu gösteren Allah'tır. O'nun gösterdiği yolda yürürüm. O'na yürürüm. O'na koşarım. Allah'ın huzuruna varanlar, Allah'a koşanlardır. O'na firar edenlerdir. Bu gönül yolculuğu. Gönlümüzün Allah'a ait olması lazım. İnşallah hep beraber yürüyacağız. Rabbimize varmak için, hızura çıkmak için, Rabbimizden razı olmak için, Rabbimizin rızasını kazanmak için, Rabbim Allah'tır diyebilmek için. Yol akıl yolu değil, gönül yoludur. Aşk yolu muhabbet yoludur. Bunun için yapmamız gereken şey Rabbimize dönmektir. Tevbe edip istiğfar etmektir. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum. Kul olmayı kabul ediyorum. Senin Rablığını kabul ediyorum demektir. İnşallah hep beraber Allah'a kul olmaya çalışacağız. Rabbimize hoşmaya çalışacağız. O'nun rızasını kazanmak için O'ndan razı olacağız. Nefis herhangi bir şekilde bir bahane üretirse, şeytan bir veçöse verirse, söyleyeceğimiz söz nedir? Kimsin sen? Neden bana mani oluyorsun? Ben nasıl, beni yaratan Rabbimden nasıl razı olmayayım? Nasıl, hangi cesaretle bunu bana söylersin? Sen kimsin? Sen nesin? Dememiz gerekir. Nefsimize, şeytana bunu söylememiz gerekir. Nasıl söylüyorsun bunu sen? Yoksa ben sana kul olmuşum da benim haberim mi yok? Onun için mi bu hakkı kendinde görüyorsun böyle? Yoksa ben sana mı secde ediyorum? Yoksa ben sana mı itaat ediyorum? Değilse sen nasıl bunu bana söylüyorsun? Nasıl söyleyebiliyorsun bunu? İyi ben Rabbimi, beni yaratan Rabbimi kabul etmeyip seni kabul edeyim. Öyle mi? Öyle oluyor tabii. Hep söylüyorum, mümin delikanlı adamdır. Delikanlı demek, kani delice akan. Mümin, evet, damarında, evet, manevi olarak her zerresinde aşkın, muhabbetin delice aktığı kuldur. Onun için delikanlıdır. Kadın olsun, erkek olsun. O fark etmiyor. O iman delice akıyor. Ona her şeyi yaptırır. Her şeyi kurban ettirir, canını de kurban ettirir. Delikanlı budur. Evet. Allah hepinizden razı olsun.